Bismillahirrahmanirrahim Rahim. Konu Vahyat Suresi ikinci bölüm. Böyle inşaması bu İnşallah inşallah esabı işi yani cehennem ehlinden atikem böyle başlıyoruz. Cehennem ismi de kötü Görünümü kötü. İnşallah Allah korusun bizlere. Tabi bilmemiz gerekiyor ki ondan korumamız için Allah Teala buyuruyor bizlere Rahim, ve eshab-ı şimali bu eshab şimali. şimal. şimali şimali Arapçada sol anlamına geliyor burada Mevlam buyuruyor eshab-ı şimal yani mahşerde defterini sol ilanacak olanlar Ma esrar onlar ne bahs insanlardır, yani berbat insanlardır. Gerçekten yine yani acınacak, zavallı insanlardır bunlar. Tabi bunların ne olacağı inşallah ayrıntıları ileride gelecek. şi semumi ve hamim, bunların tabi yeri. Mahşe hesaptan sonra Allah korusun cehennem. Bunlara ilk gelen azaltma da burada cehennemde şi semumin evvela semum. Semum aşırı sıcak hava anlamına geliyor. Biliyorsunuz ki mahşerde güneş altında insanlar hesaba çekilecekler. Ayka ayak üzerine izdiham, ter, bunalım susuzluk hararet tepede güneş alttan da yerinize yakacak İnsan neyse oradan kurtulunca şöyle bir güzel bir hava esettiğimiz hava esir üzerimize melam buyuruyor fi semumin semu ateşten seca insanın beynini yakacak insana kalbi yakacak öyle ama yakacak bununla gelse ne ister? bir serin su ister Arkada ne var bunlara? Ve hamimin hamim suyu var. Hamim de aşırı kaynayan bir sıcak su anlamına geliyor. Ve zille yahmum bir de gölge var. Bu bir neden? Min, mini beyanı burada. Min <gülüyor> yahmum yahmumdan da gölge var bunlara. Yahmum kapkara, sıcak bir bulut duman örnek olarak mesela günümüzde kalemfer baletine çıkan bir duman gibi şey bu anlamaya geliyor demek ki Allah korusun bunlar cehenneme girince önce üç şey bunlar orada karşılayacak biri önce ateşten önce ateşten sıcak bir hava içlerine giren İşlerin yaka bunaltılan bir hava yakacak bunları. ondan sonra tabi su kaynayan su düşünürse üstü de simsiyah yakıcı bir duman la baridin vela kerim. bu duman öyle serin su olmayacak ve dumanı onlara bir faaliyet olmayacak innehüm kânu kâble dâlike Bunlar işte cehennemde bu azabı görenler. Bunlar neydi bundan önce dünyadayken mütrefin, mütrefinden idiler dünyadayken bunlar. Ne dedi mütrefin? Aşırı zevkine düşkün insanlar. Nefsine tabi olanlar, lezzetlerine çok bağımlı olan kişiler bunlar. İstediğini yiyen her şeyin meşrubatlar, meyveler, her şeyi yiyenler, nefsine düşkü olanlar, her şeyin dünyada, en güzelini yener dünyada. Gerçekten, öyle bakıldığı zamanlar, en lüks lokantalarda, nasıl tabi yiyip, olar. E, piknik yerlerinde, e, deniz kıyılarında, gerçekten Allah'a nimetinden bundan yaralanıyorlar böylece. Ama tabi bu dünya nedir geçici. Vekianu ve bunlar idiler yüzyırrune ısrar ederler, devam ederlerdi. De. Alelhamdulillah sil azim. büyük günahta da bunlar devamlı ısrarla günahları işlemekte devam ederler dünyada iken nedir en büyük günah? Önce Allah'a bir şey koşmak mevlamız. Allah'a işi koşmak nimetlere karşı nankörlük etmek, Allah'a kulluk etmemek, ibadeti terk etmek, ne yazık ki insanlar dünya aldığı ne olur işte. Böyle. Hele biraz da Mevlam kendilerine bir imkanlar verdi mi kendilerine? Makam, mevki, yetki, para, şimdiler bunlar Mevlam verdi mi? Tabi ölüm unutuluyor, hayat unutuluyor, İnsanlar nefsin lezzetlerine, içtiklerine tam bağımlı oluyorlar insanlara böyle. Ve bu durumda olan kişi ne yapıyor tabi? Günah işliyor. Günahın başına Allah orta koşma gelir. Ve bu arada bunlar ölümden sonrasında pek bunlar kabullenmez, inkar eder. Ve bazı bazı mevtiği de. Vekanı yakuule Bunlar dünyadayken şunu derlerdi zamitna, biz öldüğümüz zaman mı öküne Tur ve izamen ve lüten sonra da çürüyüp toprak kim oltan sonra da eğimlerle ve busun bir tekrar diriltilip kaybeder mi kalıracağız derlerdi buradaki istifam soruda İnkarı deniyor bunlara. Yani bunlar, bunlar dünyadayken kabullenmezlerdi. E bu alemi yaratan Rab diyelim yaratır mı? Yaratır tabii. İnsanı öldürür, diriltir neyse yapar melamelece. Ama ne yazık ki bu dünyaya dalanlar, imandan kopanlar, hayatı unutanlar, Dünya lezzetlerine dalınca e, tabi ölmek istemezler. Ölmek istemezler bunlar. Eve abonel evveliyen e, bizden evveliki babalarımız da onlar da mı tekrar diriltirip mahşe gelecekler diye soruyorlar. Buradaki soru ama istifam inkari, yani inkarcılıkla inanmayarak alay ederek peygamberlerler bunları sorup söylüyorlardı bunlar. Genelde Allah'tan kopanlar cireci alıyor, yani Allah inancını koparanlar, İslam yaşamayanlar. Tabi her çağda, her dön, her yere de bunlara farklı görüşü olur bunlar, inançlı olur bunların. Bunların özelliği şu da noktalanıyor. Ahirete inanmamakta. Örümden sonra tekrar dirilme, inkar etmede. Ne anlama geliyor bu? Yani bu gerçekte insanlı inkardır bu aslında. İnsanlı inkârdır. Bir bir çöpü de da ömü bitince kuruyor, sararıyor, soluyor. E, toprağa düşüp Ölüp toprağa dönüşüp gidiyor. Eğer insan da o bilgi şöpüyle eşit anlamda olursa insanın özelliği nerede? İnsanda ruh var. İnsanda akıl bilinç var insanda. İnsan yer yüzünün egemin halifesi insan yer yüzünün. Halifesi insan yer yüzünün. Yani bunlar gerçekte öldü olsa dirimi inkar etmeyenler gerçekte İnsanlığı inkar ediyor bunlar aslında. Yani kendilerini bir saman çöpüyle eşit oranda görüyor bunlar kendilerini aslında. Kul. Allah tarafından buyuruyor Resulü Ali Hazretleri'ne Ya Muhammedim onlara söyle innel evveline vel ahirine Evvelikilerde sonuna gelenlerde yani bütün insanlar, bütün canlı bariplerde le mecmu toplanacaklar cem olacaklar ila mikati yevmin ma'luh Allah katında belirli olan bir günde mahşer gününde kabreden kalkıp orada toplanacaklar Allah bunu ve takdir etmiş bu tabii ki olacak اَنْمَا اِنَّكُمْ اَيَّا ظَالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ Velham buyuruyor, سِنْمَا bundan sonra, yani mahşeden sonra, اِنَّكُمْ sizler. Kimler? Kimlere burada hitap? اَيَّا ظَالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ Ey dalalete kalanlar ve hakkı gerçeği yalanlayanlar. Dalalet ve inkarcılık yani daralet inkarcılık daralet e, saptık anlamıyla saptık anlamıyla geliyor yani haktan kapan bir kişi ne haber tabi e, insanın fıtratında bir ilanç özelliği doğal olarak olduğu için ne abi insanlar Allah korusun Allah'a inkar edenler boş kalamıyor. Mutlaka kişileri, insanları ilâlaşırları bu taşırlar adamımlar. Kenara göre buna bir inat sistemi kuruyorlar işte. Gidorjiler, şunlar, bunlar inan sistemi kuruyorlar bunları. Bu tabi her yörede değişiyor, farklı oluyor. Her buçağı değişiyor. Mesela bir yer ya, Ey yol balon, Ey sapık yolların yolcuları, El mükezibun. Hakkı yalanlayıcılar. Leakilune bunlar cehennemde yiyecekler. Yiyecek var cehennemde. Min şecerin bir ağaçtan. Bu ağaç neden? Min zekumin zekum ağacının meyvesinden bunlar cehennemde yiyecekler. Yani dünyada Allah'a kulluk etmeyenler. Allah boyun boyunuyup secdeye varmayanlar ama taşın önünde tapınanlar. Sabık yollara dönen gidenler. Din falan tanımayanlar, sınır tanımayanlar. Tabi ölmemek elde mi? Değil. Yaşanmamak elde mi? Hayır. Evet, Bugün mesela şu andaki dünyadaki gençler Erkekler kızır hanımlar mesela. Şu anda çok genç olabilir böyle. Güzel olabilir madde. Maddi durumu iyi olabilir kendileri Yani kendine çağdaş da bunları diyebilirler. Ama o halde o durumda kalmayacaklar. Bir çiçek bir çiçek mademler. Önce çiçek bir tomurcuk açar, tomurcuk. Böyle. Yangız dönemi tomurcuk. Sonra yavaş yavaş bir çiçek aslını... belirtir. Yani çiçek olur, gül olur. Bir hayat saçar da halece. Sonra duraklama dönemi, gerileme dönemi, geriye sayma dönemi, sararma, solma, kuruma dönemi ...erken... toprağa düşer, çürür gider. İnsan bundan farkı yok, bedensiz açıda. Demek ki bunlar Allah korusun cehenneme girince, girince yalnız tabii şunu da belirtelim bir insan şu anda ne kadar yanlış yolda olsa sapık yolda olsa inancı İslam'a karşıta olsa şu anda ama kendisine tövbe nasip olur da Bizi Allah'a dönerse, dönerse, alnını secdeye koyarsa, İslam'a çalışırsa, Rabbim kulunu, kuluna hemen derhal kabul ediyor. Haş Allah'ın kuluna bir kimi allah Teala Ama ne yazık ki e, dönüş yapmadan giderse, mesela her çağda olduğu gibi, şu anda günümüzde de görüyoruz, nice yaşını başı alan kişiler, yani daha önceleri İslam'a karşı olanlar, İslam'la hatta böyle savaşanlar bunlar. Şu anda yaşlandıkları halde artık gözlere görmüyor, dizleri tutmuyor, artık bellere bükülmüş, kenara çekilmiştir artık toplumdan kopmuşlar. Ama yine imkanları el verince önlerine bir mükemmel uzatılınca hemen gene işlerindeki pisliği kusuyorlar hemen gene böyle. Hemen İslam aleyhinde, din aleyhinde hemen yaratı. Ne yazık ki öylesine Ebu Cehil gibilerine hidayet tevbe nasip olmuyor. Ama tabi elhamdülillah tevbe nasip olmadı. Çok da her zaman hata olmadı. Demek ki bu şekilde eğer tevbesiz dünyadan giderlerse Dönüş yapmadan cehenneme girince öyle tabi bir sıcak bir hava, muazzam yakan yakan bir hava böyle. İşleri, kalp günü beynlere kavrulacak böyle. Ondan sonra cehenneme girince bunlar orada zamanla acı kaçacaklar cehennem dedi Ama aşırı bir acı kaçacak, aşırı. Yani artık dayanamadık bir acıkma bunlara gelecek. Ne yapacaklar bunlar? Bu dayanan dayanamayarak zekum ağacının meyvelerini yemeye başlayacaklar. Bunlar. Zekum ağacının meyveleri cennemde biten bir bitki var orada. Dikeni bitki. Rengi çok pis kara bir renk. Kokusu ağır bir kokusu var. Yendiği zaman insan işini yakan. Dünyada bile bazı gıdalarda kalori çok yüksektir. Mesela sıcak havada yazın bir insan çok bal yerse biraz da işi yanmaya başlar. Hararet basar kendisine. böyle. Demek ki bal dokunu zamanlar öyle sıcak görülmüyor. Hatta doğaftan balı çıkarabilir. Balı doğaftan çıkarabilir. soğut olabilir. anda yerken hoşuna gidebilir. Ama sonra içinde bal ne yapar? Muazzam bir ağrı herkesler. Böyle. Susuzluk bir ağrı yapmaya başlar. İşte bu zekum ağacının özelliği de bu. Gerçi bu ağacının göndüzde de kötü, kokusu kötü, tadı acı yerken de. Ama cenneme girenler aşçıya dayanamayarak orada başı bir gıda da olmadığı için ne yapacak? Koşacaklar bunlar. Zekum ağacının kapıları başlar yediden sonra bunu içindeki işte bunları yakmaya başlayacak karar verdi. Şemîn hel butun, üne min hel butun ki artık bunların karınları var, tam dolu dolacak. Yani doyma değil de dolacak bakınız. Merabürü şemâlî üne dolacaklar mina zik majından el butun karınlarını. böyle tarttık amasa dolacak. Demek ki gelen bir irade şey işi ona koşacaklar. Çopurça içecekler bunları. Ekşiyemeyecekler bunu içecekler. Olacaklar. Sonra ne olacak? Ondan sonra da biraz işleri ateş gibi yanmaya başlayacak. O zekum ağacı meyveleri yapmaya başlayacak. Muazzam yanma. Yanma işleri böyle. Ateş olacak. Dayanacaklar. Ne gerekiyor onda? onda? Su su su var mı su var? Feştar bir alehin minel hamim. Onun üzerine yani zekum üzerine bunlar içecekler neden ama minel hamim hamim suyun da hamim suyun yani cehenneme kaynayan bir su, cehenneme kaynayan su. Artık ısısı dünya dereceyle dereceye ölçemeyen ısıda kaynayan bir su kapkara, kokusu pis olan, aşırı bir artık elde olmadan dayanamayarak o su içecekler bunlar. Feşaribu şürbeli him him demelere bazen sus kalacak uzun yollarda buna e, işsiz kaderler yani susuzluktan gelen bir hastalığı güvenece. Uzun zaman su bulamayan bir deve artık bu hiyam hastalığı derler. Bu deve basacak kaldı mı suyu gördüğü zaman bu deve artık kimse gözü görünmez. Sahibinden tanınmaz. Konvaryi tanımaz deve. Deven suya koşar. Deven suya koşar. Ağzını suyun içine daldırır. İçmeye suyu başlar. O anda bunu yuklarını çekse de dövse de, vursa, kırsa da sayramalı ayıramaz bu şekilde. İşte bunlar da o hamil yünü aynı şekilde orada içecektir Allah korudan terine. Hamil suyunu cehennemlikler i̇şte. Cehennemlikten. İşte. Zekum ağacının verdiği o ateşe ısıya denemeyecekti. İçten geri yanmaya denemeyecekti. Çılgın haline gecekler. Bunlar da bu ham şekle sürüyor. Hazır nüzülühüm yemediğin. Hazır işte bunlar ne diyor bunlar? Nüzülühüm yemediğin. O günde ceza günde bunlara böyle bir ziyafet anlamına geliyor. Nüzül bir kimsenin evine uzatmalı misafir geldiği zamanlar hemen ona bir şey çıkarılmasına nüzül denir böylece. Şey. Eskiden gelen misafirler uzatan gelirlerdi. Bazıları yaya yüre gelirlerdi. Bazıları deveyle at ile ama uzun yoldan gelirlerdi. Yine eski dönemde yollarda lokantalar bulunmazdı. kişi çıkarına aç olduğu için hemen buna bir şey çıkarılır. Efsat çıkarırdı. Gelen misafirine. Onun evinde ne hazır varsa. Sonra birisini yaparız. Sonra yaparız. Mevla buyuruyor, işte cehenneme girince bunların da ilik olarak yapacakları ziyafet, yani en hafifi bu onlara azabın. Zekum ağacı hamil Allah korusun. Isı deyince Mesela dünyada ısı var tabii, ateş var dünyada. Bir de güneşin ısısı var, güneşte. Şimdi milyonlar milyonlarca ısı güneşte. Demek ki Allah Teala dilediği yerde mevlam, ısıyı mevlam aşırı veri mevlam. aşırı mevlam. yıldızlar var ki, yani güneşimizin çok daha bir yıldızlar var ısırlar var, korkuslar var, bunların da var böyle şey. İşte nedir cehennem? Cehennem şu alemde, evrende yani, Allah'ın azab yarattığı bir yer, bir mekan cehennem. Allah'tan korusun. Oraya, tabi insan oraya dayanamadı. Ama ne var ki, orada ölüm yok ama işte. Mevlam buyuruyor ya, La yemut Fiha ve la yahyâ.'' Efendim işte, ne yapayım? Öyle giderim, yanarım da. Orada ölüm yok. Anlamadır. Acı devam edecek, sıkın devam edecek, yarma devam edecek. İnsanlar çılgınlaşıyor insanlar. İnsan böyle çılgın gibi. Yüzleri yanmış, derileri dökülmüş, dişleri dışarı çıkmış, sürütmüş, Iki tane gelmişler, kapkara kömürü olmuşlar bakışları korkunç, çırkın gibi insanlar, değirmişler gibi insanlara bölecek. Ama cehennem, nereye gitse, güzel bir cehennem içinde. Ateş, ateş, ateş böyle. Zebaneler, cehennem köpekleri var. Orada yaratılmış, onları cehennem etkilenmiyor onlar böyle. Cehennem köpekleri var. Cehennem yılanları var. Devaboyun gibi yılanlara bacirenim var. Onların saldırmaları, sonra irinler, acirinlerin onların izrarları, Gaya deresinin kaynaması, buharları gerçekten yani her insanın düşünmesi gerekiyor geleceğini, geleceğini. Yalnız tabii dünyaya bağlananlar ne yapıyor? Dünyaya bağlananlar. Mesela çocuğun ilgilenen kişi ne diyor? İşte çocuğumun geleceği şuna kattımıyorum böyle diyor. Güzel tabii. Bu da güzel ama e, çocuğun bir de geleceği var. Dünyada geleceği geçici. Geçici böylece. Sonra kader yazılmış da böyle. Yazılmış da. Ama insanın gerçek geleceği de geleceği sonu olmayan o alem. sonsuz bir alem böylece. Orada ya cennette ebedi sürekli mutluluk cennette e böyle bir cennet varken şu 3-5 gün dünyaya aldığında cehenneme gitmek akılın kabulleneceği bir mantıka sığmamış ya da akıl bunu kabullenemedi Allah bunu böyle buyuruyor şu evren boş değil ki bir denge var evrende Dünyanın dönüşünde, ayın dönüşünde, çekim güçlerinde. Mesela dünyamızın çekimi daha kuvveti olsa ne yapar? Ayı daha kendisine çeker. Hatta ayı dünyaya yapıştırır. Yani çekim gücünde, güneş yıldızı arasında, galaksi arasında, insana yaradılışında, hücrelerin böyle dağılmasında bir denge düzen var. Mı? Hiçbir şey başkos değil ki böyle şey. Yani yani gerçekten yazık oluyor dini aldananlara. Rabim şimdi bize burada inşallah onunla alakalı kelimelerde ahlte ilgili düşünmemizi bize burada buyuruyor. Yani öyleyse sonra dirilmemiz ilgili konular geliyor burada. Lahe halak navküm. Allah buyuruyor. Sizi biz yaratacakler han buyuruyor. Yani insan kendi kendini yapmadı. Kimse dışında bir söz sahibi olmadı insanlara. Hatta anne babada söz sahibi olamadılar. Kız isterlerken erkek olur. Erkek isterler kız olur. Sarışın ister esmer olur. Güzel ister çirkin olur. Yani bir ana baba ve o andaki o bebek ana karnındaki yavru ceninde kimseyle karışamıyor. İnsanın gözünün rengi, kaşının rengi, derisinin rengi de insan biçine karışamaktır. Allah yarattığını yaratıyor, dışa çıkamayacağı. Cenab-ı Ön diyor, "Nahne halaknakum, biz yarattık." mailam diyor sadikun. Neden tekrar dirilmeyi tavsiye edip onun öylemasına inanmazsınız buna? Ya. Yani, Yaratan Rabb'i ne kadar yaratamazsın ki? Ne kadar yani saçmalık. Yani bir sağduyunu kabul edemeyeceği bir sapıklığı bu. Ölümden sonra inkar etmek yani akıl dışı. Akıl dışı bir sapıklığı vallahi Allah'a korkarsan. Böyle. Neden? E Rabb'im şey işte yarattığı insana gösteriyor Rabb'im. insana ben yarattım Mevlam buyuruyor. Arkadan insan yanımızla ilgili bir konu geliyor burada. Tabi öz olarak. Efer eytüm ma tümnûn. Efer eytum. gördünüz mü? Haber vereyim bakalım ey kullarım. Ma o bir şey ki tümnûn. Anı rahmine dökülen o siper mi? Ben hamile bak. Anı rahmine dökülen siper. Tabi tamamı değilim bunun dökülen. Bir zerrisi aslında. Bir hücre yani ben. Bir yücesi, bir müjdesi. En tüm tahlikonu onu siz mi yaratıyorsunuz, emnallır halikun Yoksa biz mi yaratıyoruz? Eğer dünyada insan denen varlık böyle bir süperimden yaratılmasaydı da, buradaki Rabbi mahşer günü için insanların bir damla su hakcılığı istemem. İnsanlar bir damla su, yani boza kıvamında, kirli bir şeklinde bir damlacık sudan insanları yaratacağım Allah buyursaydı, eğer bu dünyada olmasaydı bugün insan bunu da kabul edilmezlerdi. Olur mu bu derlerdi. Yani bugünün bilim adamları da, dekoratları da, yalancıları da, şunlara bunları da olur mu böyle bir şey derlerdi. Yani bir damla boza kıvamında kirli beyaz bulanık sudan bir damla da insan yaratılacak. Canlı akıllı olacak. Olur mu derlerdi. Allah yaratıyor işte Efendi. Allah yaratıyor bu şekilde. Mevlam buyuruyor efer i Ana rahmine yani dört yatağına dökülen o suyu görüyor musunuz? Haberim bakalım. <gülüyor> onu siz yaratıyorsunuz insanlar? Yani o, o kadın mı onu yaratıyor? Babam mı onu yaratıyor? Dışarıdan müdahaleyle mi yaratılıyor böyle? Hayır. <gülüyor> onu yaratan bizim Mevlamı soruyor. Tabii Mevlamı. Mevlamı şeyleri E Bunu göre göre bunu göre göre e, tekrar dirim inkar etmek gerçekten Akıllısı diyor. Meryem yine şura buyuruyor. Bakınız, ayet devam ediyor. süre Şerife. Nahnü bir adametimiz de Meryem buyuruyor. Kaderına takdir ettik, belirledik. Beynümüzün mevte aranızdaki ölümü ezeler. Biz takdir ettik, belirledik. Meryem buyuruyor. Yani diye gelen kişilerin de hepsi. Aynı yaşta aynı seyredirlerse bu biraz da işte tabi doğal derler insana böylece. beraber böyle yürüyor. Aranızdaki ölümü ezele takdir ettik Meyla'nın yürüyor. Yani kim bebek ölecek, küllükten ölecek, genç ölecek, orta yaşlı ölecek, ölecek, ölecek beylecek. Ama bu ezelde takdir edilmiş. Beylemdir. Kalanı bir sebep olacak böyle, sebep olacak ve manahli bi biz mesbuk değiliz bedan diyor. Mesbuk ismi geçirilmiş anlamına. Yani bizim takdirimizi irademizi geçecek, aşacak gene bozacak hiçbir yoktur anlamına diyor. Yoktu. Yok işte. Yoktur, yoktur, ben, yoktur. Hadi yaşlamaya durdurun bakalım. Yaş geliyor bırakayım yaşlamayı da. Bir yaşa hava geliyor. Aşırı yavaş geliyor. Meteoroloji bulut tablolarından görüyorlar, izleniyor, bulutlar geliyorlar, hızlı geliyor bulutlar da, aşırı yavaş geliyor, haber de veriliyor, ama gelen bulut önlenemiyor. Yani günümüzde dünyamızın süper gücünde sürekli kasırga oluyor. Tayfun oluyor kasırga oluyor fakat meteorolojileri var. Bizim daha belki üstünde teknoloji, meteorolojileri haber veriyorlar. Şimdi i̇şte saatte şu hıza gelen bir kasırga geliyor. Önlem alınız. Hatta şeylere başlatılıyor. Ama elde bir şey geliyor mu? Gel muhtemelidir. Gelmiyor muhtemelidir. Bunun için ölünmene de yok. Yaştırmamaya çağrı yok. Hiç hastamamaya çağrı yok Mevlam buyuruyor, ''Ve ma nahribi mesbuki'' ''Ve ma nahribi mesbuki'' ''Kimse bize geçemem Mevlam buyuruyor'' Rabbimden tabiri neyse ''Ezelleki iradesi neyse Mevlam'ın o aynen vakti gelince dünyada zuhra çıkar. ''Ala enribeddile emsaleküm'' ki burada mesbuki'ün Allah buraya'' ''Mahduk'un olmasına göre iki anlamına geliyor'' sizi misinizle tedir etmeyi, değiştirmeye yani bir toplum, bir toplum isyamda aşırı giderse, isyanda, din karşılığında aşırı giderse, hiç Allah peygamber Kur'an tanımazsa Mevlam buyuruyor, sizi helak eder, yere baş toplu yaratırım Mevlam Venüşî ekî fî malâ talemin ibadını şekil verir tekrar inşa eder yaratmaz mı lan bir yere. Yani insanı Rabbim, Allah insan Rabbim baş şeklini değiştirir de böyle. Allahu Ekber. Rab'bim maymun yapar, domuz yapar, şunu yapar, bunu yapar. Ya da mahşerde ki kabrine kalkarken de insan insandışı şekillerde gelebilecek insanlar böyle kabirden da. Ve alimtümün neşetel ula ve kat alimtüm e, sizlere bildiniz Mevlam buyuruyor. kat kelimesi filimaziye gelince kesinlik oluyor. Bir de kat adamda lan var böyle. Tehkiden böyle. Mevlam buyuruyor. Elbette kesinlikle bildiniz ki neyi en neşetel ula ilk yadılışı biliyorsun Mevlam buyuruyor. İlk yadılış. Yani ilk yadılış insanın yani nasıl olduğu biliniyor. Erkekte hanım bir araya gelmeleri, izdivaç olmaları. Ve bundan tabi anırahamin gülen sperm böyle aşama aşama bence bir karampusuna dönüşmesi, ete dönüşmesi, iskeletin olması, organların şekillenmeleri, iç dış organların şekillenmeleri gerçekten muhteremler ne azamet ne kudret. Muhteremler. Ne kudret muhteremler. Bugün bu kadar mesela Bilim teknoloji çağımızda. Evet işte uzay çağındayız. Yani bu çağdan ama olur mu diyorlar bazıları. Yani bu çağda kadın kapanır mı diyorlar. Bu Onlara sormamız gerekiyor yok. Sormamız gerekiyor. Evet uzay çağındayız. Bilgisayar çağındayız. Şu şu çağlardayız ama bir hastaya kan gerekiyor. Kan. Acele taze kan gerekiyor. Ne oluyor? Insandan insana, Allah yarattığı bedenden oluyor mu Yani bugünün bütün dünya bir araya gelsin, parası, bilinci, teknolojisi, bilinci adamları bir adam bir araya gelsinler. En büyük laboratuvarlarda fabrikada çalışsalar, bakınız kan üretimi yapamıyor mu Yani kanın Ham maddesi belirli işte. Belirli. Böyleyken bakınız. Efendim şu çağdayız. Evet bu çağdayız ama yani dünyanın bilimi teknolojisi parası bir yere getirirse arı dağ gibi laboratuvar yapsalarda insan gereken kanı üretemiyorlar. Hele organa gelince hadi göz meylesin. Yapsın bakalım bir gözü. Dil yapsınlar bakalım bir akciğeri, karaciğeri, yapsın ne bakalım bunları? Ne oluyor? Efendim şu çağdayız, tamam bu canın ya bakalım bunlara bakalım. Ne oldu? Teslim teslim. Ama Yüce Mevlam, Allah'ın kuvveti azameti baktı. Mevlam'ın kuvveti böyle. Her saniye dünyada kim bilir kaç milyarlarca canlı yaratılacağını, kaç milyarlarca. Kedinin de gözü var. Aynında kulağı var muhtemelen. Yavukların solungaçları var, insanların, kadı hayvanların avcileler solunları var, karkleri var. E bunlara mevlam yaratıyor muhtemelen ya. Rabbim büriye, tümün neşetleri uğula. İlk aşaması biliyorsun mevlam buyuruyor. Yaratan Rabbim, kimse karışamaz. Helevla tezekkerun. Ah ne olur da düşünseniz bunu. Düşünsene bunu ki Allah da yaratıcı Mevlam, Halıkul Hakim. El Halık yaratıcı Mevlam. Rabbim bunu gösteriyor işte bu alemde. Rabbim Neye tekrar yaratamasın? Ne yakmaz öyle insan ölüyor. nasıl insan şübe dönmeye giriyor. Çürüyor, insan aslına dönüşüyor. Yani insan yaradığı toprak maden dönüşüyor insan. Ama kaybolmuyor insan. İnsan kaybolmuyor. İnsanı yaratan Rabbin topraktan niye tire yaratabilsin? Niye Allah mahşer insan toplayış hesap sormasın? Yani mahşer olmasa ne olacak mı diyorlar? İşte ödül ne var? Vaktiller. O canavarlılar, katiller, adam öldürenler, zulüm edenler, nice haksızlık yapanlar var. Buna kalacak mı bu şekilde? Yok, kalacak bunlar. şekilde. Kalacak bunlar. Ve Mevlam buyuruyor, فَلَوْلَا تَتَكْرُونَ Bunu düşünseniz, ilk yaratan Rabbim tekrar yaratacak. Hem de dilediği anda bir Allah için bir yaratmadı, bir katilion yaratmadı, bir mevlam işler. Yani. Mesela bir tek ot, yonca otu diyelim. Yaratılması ne gerekiyor bir tek yonca otu için? Toprak lazım. Yani o yonca gereken elementler lazım, toprak, su lazım, kükrozu olmaz böyle, güneş lazım, hava, karbon gazı lazım bunlara, bütün bunlar lazım. E bunlar olduğuna göre o anda bir yöncü yaratmakta Allah'a göre bir e, katıl yönden yaratmakta Allah'a göre bir muhteremden böyle. İyice yani, Allah'a göre, Allah'a göre böyle. Bir onun gibi böyle. Eferi <gülüyor> eğitim ma tahrusun. Bu da abimiz soruyor. Eferi eğitim gördünüz mü? Yani ah onu bana haber söyleyelim bakalım. Ma tahrusun. <gülüyor> Ektiniz, ekin tanelerine bakınız. Yani taralar sürülüyor, Ekin atılıyor. Bu attığınız tohumlara bakın bakalım, ektiğiniz tohumlara. En temtezunehu emn zamzariun. Ektiğiniz soğumu yetiştiren, büyüten, bitiren kim? Siz misiniz evlambda Yani gerçekten küçücük tohumlar var. Böyle. Kara, küçük hatta ki bunları avucuna karmışık alsın, bağırması biraz zor olur böylece. Karmakarışık bir şeyler bunlar. Bunlar insan bunları bir toprağa atıyor. Tabi toprak kazılıyor, beleniyor, sürülüyor. İnsan toprağa atıyor. Kalan ne oluyor? Bir de belki insan sulam yapabiliyor, imkanı varsa. Allah talaya teslim edilmadıklar. Onları biti yetiştiren kim bunlar? Levnişâ'ı Allah buyuruyor eğer dilersek ricaline hutâmen onlara hutâm kılarız ne nedir hutâm kurur, kararır kırılır, dökülür, gider yani mesela başak diyelim yani bir sap verir ama tane vermez da vermez böyle mısır tane vermez ağaç meyve vermez Rabbim buyuruyor ekilen tohumu, ekilen tohumu, nedir ekilen bir tohum? Bir nevi ma ma manevi geliyor, ona geliyor. Yoksa bunu adam Mevlam, Rabbim bunlara hatırlıyor. Bir gün biri merak etmiş. Şunu merak ediyor. Bir düşünen dalıyor tarlasında oturmuş da. Şunu düşünüyor. Tarlasına bakıyor. Tarlasında o anda Karpuz kovu ekilmiş tarlasında. Ben diyor şu kadar yıldan beri bu tarlaya her yıl karpuz kovu ekiyorum. Her yıl almadan artı arabatır alıyorum, traktör alıyorum bundan her yıl. Kaçtan alıyorum bundan. Ben evvel diyor babam bu tarayı ekmiş, sürmüş, olur kabuz karpuz ekmiş. Benim babam da yıllarca bu taradan karpuz almış. Dedim de almış. Ama diyor toprağın toprağı eksilmiyor toprak ama hesabı yapıyor şöyle kabaca kendi kaba hesabını yapıyor. Sürü kendi döneminde alınan karpuzların şöyle bir toplan tonaja vuruyor da o kadar tonaj, topeçsiz taradan e, tarlanın çukurlaşması gerekir. E, babamın aldığınların hesap edersem diyor. Bu tanrının göl olması gerekiyor. Çık olması gerekiyor böyle. Aynı tanrıda. Nereden oluyor bunlar peki? Diyor. Merak ediyor. Bir kap yapıyor bu. Büyük bir kap yapıyor. İçerisine tartarak toprak koyuyor. O zamanki ölçüyle 40 okka ölçüyle toprak koyuyor. Buna özel olarak kapı şekil ekiyor. Bunlar özel bakıyor bunları. Çok da güzel karpuza veriyor bu oradan. Karpuzları olunca kesip bakıyor. Karpuzları okuyaya geçiyor. aldı karpuzlar. Toprak yani toprak materyalar böylece. Yani tarlayı sürme, belleme, çapalama şunlar bunlar. Ve tohum saçma. Nedir bunlar? Kuldan yalan bir manevi dua yani kulun tembel olmaması için Allah Teala koyduğu kural gereği her bütün varlıklar dünyada hareket halinde. Hareket halinde böyle. Evrende. Hiç şey hareket halinde. Böyle. Dünyamızda, atomlarda, denizlerde, havada, güneş, yıldızlarda hareket halinde. Eğer insan hareket etmese, hep yattı demeye yemeye kalkışırsa, insan hastalığına götürür. Hareket halinde. Yoksa o yüce mevlamı direci de mevlema insanlara Rabbi havadan gıda verir diyor. Havada gıda var aslında bence. Adet, yani protein ama temel yapısı azdır aslında. Solunca yeter aslında bize bence. Ama o zaman kul tembel olmazdır Olur da. Rabbi ne kullanı kullanıyor çalıştırıyor. Ama bu çalışırken kul ne yapacak? Yarattan unutmayacak ama. O öyle takdir etmiş, sağlığa açık bir şekilde. Demek ki mevlan buna soruyor, tarlaya attığınız tohumları bitiren, yetişen kim? O küçük tohumları. Ondan ıspanak yapan, lana yapan, pıras yapan, domates yapan, biber yapan, buğday, mısır yapan, arpa yapan, muz yapan. Kim, kim yapıyor bunları? O kara topraktan, kara topraktan rengi ya renk renkleri başka Görüntüleri başka kokulara başka tatlara başka insandaki bendeki yaraları görülür başka i̇şte, e, kim yapıyor bunları Allah aşkına kim yapıyor bunları acaba Leyl eşhabı eğer dileşik melambiliyor icnel hutamen onları hutam yani olmadan, olmadan kuru bir saman çeki olurlardı, dökürlerdi. Fevbaldün <Gülüyor> tefekkehün şaşırıp kalırdınız, cedametten artık çok oluruz Meryem Gül Haftar Efendi. Yani vermedi mi? Vermedi mi? Vermedi mi? İnna le mahrumun derdini mevlamıyor. İnna le Eyvah! Biz bir dakika uğraştık. Ya, boşlandık bu kadar. Zahmet çektik. Biz mahrum kaldık şimdi eyvah ekin olmadın derinmelan Yine melan bize burada buyuruyor. Yani bazı kemerler tefekkürle ilgili tefekkür. Çünkü bir saat tefekkür, ve düşünme, o kudeti düşünme nedir? Bir yıllık ibadetten, nafileden daha hayli mutludur. Tefekkür. Kulun tefekkür etti mi? İmanı isilaliyle imanı kulun imanı gelişir. Kul Rabbini tanır. Kul kini azini bilir. Kul ne var? Ben kulun kulun kulu gerek de der. O ilahi kapıda alnı seçe koyar antişim alımlı meteler. Ya Allah antişim olmayanlar. Allah'ını eyle seyretmeyenler yazık ki nefislerin peşinde, şeytanların peşinde, sapık sapık ideolojilerin peşinde bunlar. Zavallı, o yolda canlarını veriyor. Vallahi veriyorlar. veriyorlar. Sapık yollarında, İdeoloji peşlerinde bunlar. Şimdi sıra geliyor meğerimiz burada Sudan basimeleri buraya. Efreyü <gülüyor> Tüml Maelledi teşrebun işçinin suya da görmez misiniz bakmaz mısınız? Bunda bir haber verin bakalım öyle soruyor ya. Ey gafil kulları Mevla'm, bir bakırlar. Bak. işçinin su, teşrebun su. Gıda ee, ne kadar olsa olsun su olmadı mı insanın yaşayamıyor. Su su olacak bence. İçtiğiniz suya bakmamız mısın Mevlam bir rüyayar e en tüm siz mi? enzel tüm müminlerin müzni onun ismi dediğiniz müzin beyaz bulut. Eğer bir yağmur bulutu çok kara olursa ondan gelen yağış daha acı tuz olur biraz böyle şey. Eğer yağmur bulutu yağmur yağarken bulutu baktığımız zamanlar bulut biraz daha beyazlığınızı açık şeyse onun suyu daha tatlı olur. Burada Mevlam buyuruyor. E, siz mi? En zelti mü müzin, işte Beyaz bultan similirinin suyu. En nahli Yoksa indirici biz mi? Mevlam buyuruyor. Tamam bu geçiyor. Bu geçiyor. Hava tam kapalı. Her tarafı bultan sarmış. Sıkıntı var. Hele bazen yazın artık toflaklara şartlıyor muhtemelen. Ekinleri kuruyor böyle. Su su yalvarıyorlar böyle. Su. Tabii günümüzde derelerin suyu azalıyor. Kuyu sonra çekiliyor muhtemelen böyle. Barajdan suyu çekiliyor. Su terkisi başlıyor. Hadi bakalım indirin bakalım göften muhtemelen ya? İndirin bakalım öyle anlıyor. Bazen bulutlar geliyor ama Allah izin vermezse buluttan bir damla su yere inmiyor muhtemelen böyle. Rabbim bulut alıyor başka bir şekilde yapıyor bence yağmur bulutu bakıyoruz görüyoruz ki evet bizim yöremize çok ama çok gerek ihtiyaç var sıkıntıyız su istiyoruz bulutu da geçiyor ama bultan bize tek damla bile düşmüyor bazen başına götürüyor bunu Allah soruyor o bultan o yağmuru indiren siz misiniz biz miyiz bunlara yöneten kim bulut nasıl oluşuyor medenaya geliyor Bulutların şekilleri var. Kur'an'a buna geçiyor bunlara. Yağın bulutu olma nereye gerekiyor bunlar böyle, işte. böyle bir su çevirisi böyle de. de buhar olacak, su buharlaşacak, buharlaşacak. Nasıl sular? E, enerji lazım, ısı lazım buna. Kim bir okyanusları Allah aşkına de. Kimin gücü yeter okyanusu ısıtmayı yüzeyini? Kimin gücü yeter? Kimin? Denizler, akarsu gölleri. kimin gücü yeter bak. Bak Rabbim enerji kaynağı güneşle mi yarattılar? Yarattığımdan enerji geliyor bence. Şimdi su şeffaftır. Enerjiyi emi içine alıyor derler bak. Yüzeyde kalmıyor bence. Toprakçı alamıyor. Su tatlı şeffaf içine alıyor bence. Isınma oluyor. Isınma ile ne oluyor? Sular da bir Hafif bir buhallaşma başlıyor. Bu göze görünmez derecede başlıyor. Bu an oluyor yukarı çıkıyor. Hemen aşağı aşe inmiyor Amin. Topu ne bence? Allah Teala diye zaman mevlam rüzgar onlar abi yere sevk diye bak. Nedir rüzgarlar? Allah'ın orduları işte Hava rüzgarı hava işte. Abi emir verdi mi? Rüzgar geliyor. Onların sevk ediyor. toplu bir yere sıkışıyor onları bence ki, melam buyuruyor, minel mu'sirat ma'en seccaca. sıkışık, yoğun buluttan yağmur gelir. Bu sıkışık, yoğunlaşacak bulut. Yağmur gelecek. Nereye yağacak bu yağmur? Allah Teala'nın dilediği yere. Demek ki, evet, efendim işte, bilgisayar çağındayız, uzay çağındayız, bu çağda faiz haram olur mu? Bu çağda böyle şeyler olur mu? Diyenler. Demek ki Allah izin vermezse buluttan bir tek yağmur düşmüyor. İnsana buna gücü yetmiyor. Yine yağmurluğun yoğun bulutlar gelse, aşırı yağmur gelse, sel gelse de, kişi bunları engelleyemiyor Kul acılar bakın. Bir atmosferik bir olay. Yani bırak evrene bende. Bırakın, bırakın garajcilere bırak mutfağı. Ya. İnsan nereye gitse, insan gider ya. O su gelir, o an su bastır Tamamdır. araba yoldayken araba rabri alır götürürse Deprem gelir. Yıldırım çarpar gelir belki. Levnişaü Allah bir şimdi suyu Allah indirir gökten. Levnişaü eğer dilersek hemen bürüyor o suyu acı kılarız. Tuzlu kılarız. gibi tuzlu kılarız. Feri'de teşkürün buna çıkartma mısınız size bunlar? Tatlı suya. Yani denizlerin su tuzlu. Bazen tuzların daha da fazla. Oranlar farklı oluyor deniz su oranında. İçtirim olsun. İçtirmez tabi. İçtirmezler. Onlar abi ne yapıyor? Bahar hele. Tuz ağır. O denize kalıyor. Su meynum alıyor bunları. Gökyüzünden meynum bunları. Orada buna daha temizleniyor bunlar. Orada sanki gökte laboratuvarlar var. Çok orada kimyasal işlemler oluyor. diye ince kadar sular. Efendim. Geliyor. Dağlara, tepelere, oraya, buraya. tatlı su göllerle, şunla, bunlarla her yere ulaşmakta. Ne güzel tatlı var, kaynak suları var dünyada böylece. Ama bir de cehennemde de hamim suyu var böyle. Bunu hatırlatıp ben işler böyle. Yani dünyada böyle özellikle yaz mevsiminde tam kaynağından andan içerken yerden geliyor. Yerden geliyor soğuk, yığın su böyle. Tatlı böyle. Çok güzel işimi, hafif işimi içerken ne ki burada? Mevlam buyuruyor. Ferevla teşkürün. Onlar buna şükür etmez mi? Şükür gerekir muhteremler. O Allah sıma gerekiyor. Bir de cehennemde Allah korusun. Hamim suyu var. Kimlere? Allah kulluk etmeyip de yönünü başkalarına çevirenlere. Yani kıbleye dönmeyenler. Yönünü başkalarına çevirenler. İdeolojik İnanç sistemlere bağlananlar. Allah karşı, Peygamber'e karşı, kuran e karşı, şuna buna karşı, bizden kendilerine bir şey bunlar. Peki ne kadar oluyor bunların bu sapıklıkları? Ölüme kadar muhtemelenler. Ölüme kadar. Ölüleri var ki bunların Allah korusun, ölüm yatağında bile Ebu Cehil gibi olanları, Ebu Cehil aynı şey yaptı, Eve bu şey olanları ülkeye vatandaş bile yani din devam din kardı, din karşıtı devam ediyor, din karşıtlığı böyle, inceye karşıyor, devam ediyor bence. Ama son nefesi her şeyi görüyor, tabi an tam onları. O anda konuşulmaya kendisini, ama her gerçeği görüyor vatandaş böyle. görüyor, mezarını görüyor, cehennemin yanası de görüyor onlar Hepsini görüyor, işten geçiyor. Ölünce ne oluyor ondan sonra? Yakınları, evlatları ne yapıyorlar? Efendim işte babamızın ilericiydi. işte, işte din karşıtıydı. Çağdaştı demiyorlardı değil mi? Ne yapıyorlar? Erkek olsun, hanım olsun yine bir din adamına hocaya. Yani camiye karşı bir adamına karşı dine karşı kişinin ağabeyi ona tismetiyor. Ne yapıyor bundan sonra? İkanıyor tabii ya, ikanıyor. Kefen nasıl oluyor? Nasıl kefini giyiyor acaba? Yani baş örtüsünü içine sindiremeyenler, hanımlar acaba o kefi onları o anda içine sindirebiliyor ama acaba? Ya o kefini giyiyorlar mı? Giyaramadılar. Saran tabut, ilkel bir vasıta, nakil vasıtı ilkel tabutu kardeşi. Bayası yok, mayası yok, cilası yok. Mobilde değil muhtemelen. Rendiremi bir tahta kardeşi. Tabuta koyuyor. Nereye gidiyor? Mezara, mezara. Yerin altına. Allah Allah. Yani dehşet muhtemelen. Dehşet böyle ya. Bariz. Aynı kurallar onu da işli Aynı kurallar. Ölme inanmıyorum diyor. İnanması ölme bakalım ya. Ölme şarap ol ya. Allah'ın aşk bakan kurallarını, ilahiyen aşk kuralları ben abiyordum. Ve manan bi mesbuki bak Allah'a. Ve manan bi mesbuki. Kimse bizim irademizi aşamaz geçemez ben abiyöyle. İrade ilahi, takdir ilahi, kanun ilahi hadi abi. olsun, inkarcı olsun, sabık olsun, çağdaşı olsun. Neyin kaçta olsun? O sonunda Ecel'in şerbetini içim muhtemelidir. Azrail da teslim oluyor sonunda. O kötü ruhu beden alınıyor. Kötü ruhu beden alıyor, Pis kokuyor ruhları. O da yapıyor sonunda? Yere kazan bir çukura mezara gömüyor muhtemelidir. Belki çağdaş arkadaşları çoktur çelekleri gelir, şiçekleri gelir. Hristiyan'ı gibi gösteren rozetler resimine koyarlar. Hatta alkış yapanlar var. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? nereye gidiyor ki. Yenete gitmiyor ki. Yeni altına giriyor. Yeni altına giriyor. örtülüyor. İş bitmiyor. Sonuç bu mu? Bu. O halde işte ölmeden evvel ölmek bu anlama geliyor uyanma gerekiyor. Bir de bize burada ateşten bu görüyor. Ateşle ilgili olarak. Evretmin narı tu bakar mısınız? Görüyor musunuz? Gördünüz mü? haberim bakalım El ettiği öyle ateş ki turun yaktığınız çakma hazırdan belece. Eşte biliyorsunuz e, ateşler tabii ki bütün tesisine çakmak yokken eee çakma taşları böyle çakarak yakırdım enştemelece. En tüm en şi tüm şecere daha emnahdır müşün. O yaktı ateşin Ağacını Sizin mi yarattınız? Onu biz mi O ağacı yaratan kim? Yani gerçekten ne kudret, ne kadar Bir evvılla şıra ya. Allah'ın razı olsun. İnsanlar aslında Musa'sın asasına şaşırıyorlar. Kukru bir asa kuru bir asa nasıl ejderha yılan oluyor? Ben ona şaşmıyorum. Ben şuna şaşıyorum diyor. Şaşırıyorum ben diyor. Kışın ağaçlar üzerinden tek bir kalmıyor. Tamamen dökülüyor. İskelet, kemik gibi Bir ağaç, bahar geldi mi? Bahar geldi mi? Bir de her ağacın bir mevsimi, günü vardır. O ağacın ne meyvesiyse ne ağacı ise o birden zamana vakti geldi mi de hemen şeni aşar, yapanı verir, meyvesini verir. O mübarek iskelet gibi kara ölü olan bir ağaç yani canlanır, ay saçar, hırıs saçar etraflara böylece. Bak Rabbim soruyor. O ağacı yaratan kim? Kim o ağacı yaratan? Kim ağacı yaratan? da kim? kim soruyor Melan böylece? Burada bize bir de burada bir şifa bize burada. Demek ki kışın e, soğumumuzu yakarken de aklımıza getirelim ki yahut odunlar nasıl yaratılır odunlar? Yani bir ağaç kaç yıldır meydana geliyor. Onun şeyinin bunları bu ağaç neydi zamanında? Bir çekirdekti. çekirdekti. Bu ağaç bir çekirdekle verecek. Ne oldu bu çekirdek değil mi? Allah'ın takdiriyle yere düştü. Ya insan eliyle ya da insan eli değmeden. Ormandaki şekilde şey fırlıyorlar de Fırlıyor bunlar yerlere. Tabi sert fırlıyor. Yere delip geçebiliyor. Böyle. geçebiliyor Sonra eğer Rabbim'in aşiratı mirabbi ezrede takdir etmişse bakın ne diyorum burada. Yere düşen yere düşen bir çekirdekten ister ağaçtan fırlasın, Allah'ın koyduğu kanun kural gereği kendi fırlasın ormanlarda. ister insan eliyle yarı kazılmışsın, bir şekilde gömülmüşsün. Eğer Allah'ın takdirinde ondan ağaç yaratmak varsa Rabbimin hay ismini tecelli eder. Çekede oradan patla yaralanma deli İçinden bir ince bir filiz çıkar böyle, ince çıkar böyle, öz böyle, öz ber çıkar. Bu öz ne yapar? Tabii hayat buldu ama hayata buluşuyor. Ne gerekiyor buna şimdi? Gıda gerekiyor. Yani ana karnındaki bir canlı insan yavrusu gibi, çekide yaralı işte bir filiz çıktı, incili bir zayıf filiz çıktı. Ama hayat verildi ona. Ne lazım ona? Gıda lazım. Ne yapar filiz? Çıkar böyle topraktan. gıdalar. alır. Toprakta gıda buluncaya kadar ne yapar? Allah onun rızkını orada depolamıştır. Çekirdeğinde bakma dönemde. Onun çekirdeğinde rızkını depolamıştır. O çıkan filiz uzayıp toprağa ulaşıncaya kadar depolan gıdası beslenir, büyür, dağınlar başlar bence. Onlar ağabeyim bir ağaç ertesi nahneci Nahnu ci'en Allah büyür ya. Onlara biz yani ateşi ağaçtan otun ateş çıkması nedir? Bir tezkire hatırlatmadır. Tizkar delama, zikra dela. Niye hatırlatıyor bizlere? Cehennem ateşini hatırlatıyor hatırlamadı ya? Yaptığı acıları bana geçiyor. Bir gün bir çocuk yattığı yerde ağlıyormuş. Çünkü henüz daha yedi yaşındaki çocuk odasında ayrı odasında yatarken gece çocuk ağlıyor ağlıyor, ardaşı kendini tutmuyor sişten başlıyor çocuk babası kalkıyor geliyor açık kapıya giriyor çünkü gerçekten oturmuş ata üzerine hüngürhals ses sal böylece yavrum ne oldu niye ağlıyorsun yavrum hastamısın yerin ağrıyor yavrum başka bir şey mi var ne oldu konuşamıyor zar baba baba baba konuşamıyor yavrum ne oldu yavrum sen Süphanürk'ün annesi gel ne oldu yavrum baba aklıma değil şu anda babacığım diye aklıma cehennem geliyor Allah cehennem yaratını bize buyuruyor. Bunu ben duydum diyor. Cehennemde bir yer var baba diyor. Aklıma cehennem gele diyor. Hep ateş mi orası diyor. Aklıma gele babacığım diyor. Ya ben diyor cehenneme atılırsam... ...nasıl yanarım orada diyor. İçeği taze suyu yok. Soğuk suyu yok. Ekmek yok. Yemek yok. Taze meyveler yok. Tamam. Zekum acı var, hami unsutkayne hususun sular var ben ya. Bunu hiç alırım baba diyor. Babası yavrum sen daha küçüksün yavrum be diyor. Sen daha diyor egni ermedin. Sen daha küçüksün sen daha yavrum diyor. E, sen diye cenime gitmez yavrum bu yaşta korkma diyor. Baba baba diyor bakca baba diyor. Ben diyor bugün diyor anneme baktım diyor. Annem diyor. Yemek pişirmek için diyor ateş yakarken anneme baktım böyle diyor. Tabi o dönemde ay olmadığı için ne yapıyor kadınlar? Ya mangalda yeşil ocak başında ateş yıkalarmış yazın. Anne'ye baktım babacığım ocakta bak, anneme baktım diyor. Annem diyor önce kalın koydu. Koydu diyor. Ama önde ne diyor? Annem diyor ufak yonga koy böyle. Diyor, ne? Önce diyor annem diyor ufak yonga düşürdü. Ondan sonra büyükte tek kalıyan diye. Babacığım diye ya Allah'ın bizi yakarsa ne olursa benim halim böyle diye. Böyle. Yani gerçekten yani cenemi hatırlamamız gerekir muhteremdir. Yani bir insan ölüm hatırlayınca ölmez. Yazılmış tatil olma böyle. Kişi ölüme unutsun, kurtulmaz. Bak muhteremden. E aman hiç ölüm bahsetme şimdi muhtemelen bahsedilse keşif hatırlayabilsek sürekli. Ne bir şey aslında efendim. Neden? Ölümü hatırlamakla ölüm gelmez. Allah buna yazmış. Meylah'ın bilgi kitaben müeccela. Kitap yazılmıştır. Müeccela vakitlenmiştir. ölüm unuttuk. Hatırlamın ölmüş. Ama önünden unutuyor mu bizi? Hay muhteremler. E, cehennem bunun gibi muhteremler. Eğer cehennemi hatırlarsak ne yaparız? Oradaki azabı. Orada yaşantıyı. Düşün ne yaparız? Dünyada önlem almaya çalışırız muhteremler. Çalışırız bu şekilde. Böylece. Mesela örneğin yola trafiğe çıkan bir kişi. Eğer uzun yola çıkacaksa Genelde böyle mesela normal otobüs konuşma değil de bir aile aile olarak bir kişi bir yaz saati iş icabı eğer arabasıyla uluya gidecekse ne yapar? Önlemini alır böyle şey. Frenle bakar, lambalana bakar, şuna bakar, buna bakar böyle arabasına icabında bir gözden fren geçirir bir önlem alır oteller falan önlem alır mevlam büyüyor nahne cennete zikreten işte dünya ateşini ateşini size bir hatırlatma kıldık bakınız demek ki eğer ateş olmasa dünyada hayat olur muydu olur da yine oteller olur oteller o yüzden mevlad neresidir Rabbimiz Pişmeden bizi yapıp gıdayı yediririz muhtemelenler. Mesela birçok şeyde pişmeden yeniyor. Karpuz, kavun, beveler, salatalıklar, çoğu bunlar. Pişmeden yeniyor bunlar. Bizi Rabbim ateşi verdi dünyada. Ne için? Hatıramız gerekiyor. O cehennem azabında. Ve metallil mukvim. Birden mukvine bir meta yararlanma. İhtiyat sahiplerine ateşlerimi de yararı da var. Kışın tabi ısırma var, soğuğa karşı, hastalığa karşı koruma var. E, ekmeğin pişirilmesi, yemekten pişirilmesi hep bunlar ile ilgili ısı bunlar böylece. Ve Rabbim okuyan suat-ı de burada şöyle buyuruyor Fesebbih Bismü Rabbike Azim elâ buyuruyor. tesbih eyle. Tenzih eyle. bism Rabbi Azim Azim olan Rabbinin ismini tesbih edelim. Bu adı kerime gelince Peygamber Şubudu Aleyhisselam Hazretleri bunu rükkünüzde yapın. Ne diyor rükkümüzde? Hmm. Sübhani Rabbiyye azim diyor işte mühteremler. Bunu demek sünnettir ama gerçekten Kuran-ı Kerim uygulamasıdır. Yani Subhan Rabbi azim bak, Subhan Rabbi azim, azim azamet sahibi, yüce yücesi, Kudret sahibi mevlamı, ne abi ismi ne yapıyor burada tesbih diyoruz, ne tesbih? Layık olmayan sıfattan tenzih etme. Allah layık olmayan özelliklerden böyle. Yani Allah tabi yapabilir mi? Yapamadı. Görme görür. Yüze yeter mi? Yeter işte muhterme. Bu bu şekilde böylece Rabbim kaderimizi uyandırsın muhterneyi işte Yani gönül uyanıklı dindir bunu işte, böyle. Rabim hidayetiyle, ilah nurla ve Allah hepimizin işte gönüllerimizi kanısı muhterneye böyle. Yunus Emre işte bir şiiri var. Şirab yürüyor bil geceni gündüzü gönül gönül ayık ol yoktu. Bil geceni gündüzü yani gecedeki ibadetlerini bir tefekkürünü yap. Gündüzünü bil. Allah kulluğunu yap. Vakitlerini bil. Bugün Cumadır, adır, perşembedir, cuma akşamıdır, ramazandır, teravidir, böyle kandildir, böyle her günlerini bil. İşte i̇kinci vaktidir, akşam yaslı vaktidir. Bunları bil. Bil. Gönül, gün ayık ol, gönül uyanık tam uyanabilir Gün ayılsa falan şey, yalnız Allah kulaılır. Allah bilen tiler, Allah tamaca gönül kulağıma asma istemateler. Evet inanç sistemleri, ideolojik şeylere bunlara, bir insan bunlara nasıl bağlanabilir? Allah bıraktı aslında. Bu şey? Allah diye sonuçlama ya. O kabirde kimin kanları geçiyor mezarda? Allah şümiti, şey bunlar mühteremler ya. O kabir konunca, o kabirde kimin hükmü geçiyor? Kimin ahkamı geçiyor? Kimin kanı geçiyor orada? Oraya kimin gücü yetiyor kabirden mühteremler ya? Bunun için inşallah Rabbimden dua edelim. Allah ilahleri inşallah görünle uyansın gönüllerim mühteremler. Allah yünelim. Allah'a dönelim, Allah aşkıma meşrek kul edelim lazım bu gençler böyle. Allah mağfirebudül yağa ya.